Allah'la iltibatın kuvvetli olması, zayıf olması, bunların hepsi makbul şeyler. Yani ölçüde olursa olsun. İsterse bizim gibi düz Müslümanların münasebeti, isterse bu mevzuda düşünerek, taşınarak, yerinde, zemininde derinleşerek, Allah'la münasebetlerimiz açısından, eşyanın batınını nüfuz açısından, işin hakkatını görme anlamı açısından, eğer mutlaka bir derinleşme isteniyorsa şayet onu zemininde araştırmak lazım. O zeminde kitap sünnet zeminidir. Selefi Sari'nin onlardan anlayacağı zemindir. Bunun dışında eşyanın batından nüfus böyle parapsikolojik yollarla yoga ile veya meditasyonla veya başka riyazat yollarıyla öyle bir derinleşme derinleşebilseniz bile Allah'ın da değildir.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 mesir olur bu. Yani böyle. Çünkü Hz. Üstad da İhlas şalesinde, İhlas'la alakalı layıkalar diyor Bunu, İhlas'la bize rağmen batmanlarla hais olmayana müreccahtır, diyor. Açıktan da çok esir batıyor. Çok tekerrür eden bir mülazaz. Diyor, kendi memleketimde, İstanbul'da o kadar, yüzlerce arkadaşım onlarla yaptığımız hizmetten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 Allah'la derin bir münasebete geçmesi demektir. O derin münasebet sayesinde demek ki müessiriyet daha da artıyor. Haisan olduğundan dolayı. Çünkü başkalarına müessir olmada müessiri hakiki Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan onun yolundaysa şayet, onun yolunda söylüyorsa tamamen ilahi kelmetullah. Yine Hz. Müsad'ın sözüyle ifade edelim.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 ve evrad-ı kutsiye-i Şahin-i -ah mevzunda dediği gibi bazıları o evrad hakkında rivayet edilen havasla bağlanarak yapıyorlar. Onları gö göremezler, göremeyecekler görme hakları yoktur. Çünkü onlar neticelerin sebepleri değildirler yani. Belki bazen bir lütuf olarak o türlü şeylere Cenab-ı Hakk'ın olabilir, tereddüt edebilir. Bu açıdan müessiliyet mevzunda bile beklentiye girmemek lazım.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 Seneyi bütün oruçla geçiriyor. Yine kendi darlıklarına bağlı. Rica ederim yani siz bütün seneyi oruçla geçirseniz, bütün sene hiç durmadan hep namaz kılsanız, ebedi cennete kazanabilir misiniz yani? Ebedi cennet. O ebedi cennette Cenab-ı cemalini görme var. O ebedi cennette Cenab-ı ben sizden razıyım artık siz hiç kızmayacağım demesi söz konusu. E, dünyada olan her şey fanidir yani. Belli bir darlık içinde yani diyor.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 Ama her şeyi mahdut olarak ortaya koyan bir insan namaktud şeylere, namtenayi şeylere talip. Diyor ki ben ebediyet istiyorum, ebedi cennet istiyorum, ebedi mutluluk istiyorum, ebedi bir zatın cemali ve kemali müşahede istiyorum. E canım böyle fani, dar bir alemde onlar tahsil edilmez ki. Öyleyse bunu derinleştirebilecek bir şeye ihtiyacı var. İşte insan o derinliğin peşinde olması lazım. Evvela niyetiyle her şeyi derinleştirmesi lazım.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 E bir de bu meselenin muhasebesini yaptığında yine karşına bir sürü boşluk çıkıyor ve bir de hesap fazla çıkıyor karşına. Orada da diyorsun ki senin rahmetinin, <gülüyor> enginliğinden, ümidim şu istikamettedir. Hiç ümidimi kesmeyeceğim. 50 defa düşsem kalksam da sana itimadım sonsuzdur benim ve sana yöneliyor. Recamın müsati içinde de talip oluyorum ben. Recamın sen hakkında, ümidimin müsatın ismetinde diyorsunuz. Ve böylece hani senin o namazın mamazın birden genişliyor, farklı bir şey alıyor ve günahların siliniyor çünkü Rabbi ben öyle bilmiyordum hani hatırlarsanız birisi Cenabak o muhasebesini görüyor davranışları itibariyle işte kırmızı kapının bulunduğu yere doğru yönlendirilirken dönük geriye bakıyor Cenabak diyor sorun niye bakıyor diye. soruyorlar diyor ki ya Rabbi ben sen hakkında böyle düşünmemiştim diyor mülazaman farklıydım. Yani Reca insanıydım. İyi kendisi öyle buyuruyor kutsal Hadis'te, اَنَا عِنْدَ Abdi عَبْد۪ي بِي Kulum, beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Bu orada çevirin diyor, şuraya koyun diyor. Reca, yine insanın amellerinin darlığı, günahlarının genişliği karşısında, o insanı öyle bir üstad kazandırıyor, insan davranışları, insan düşüncesini öyle bir üstad kazandırıyor ki, o dar dairede yapılan, ifa edilen ameller birdenbire genişliyor. O masiyette silinip gidiyor. O adeta insan, recasıyla kocaman kainatlar haline geliyor. Mahiyeti insaniye de esasen o vüsattedir yani. İnsan dar bir varlık değildir. Avalim onda pinhan, cihanlar onda matvidir. Fakat onu genişlendirme yani, Genişliği, açık kapılarını açmak lazım onun yani. Niyet sonsuza açılan bir kapıdır. Ümit de sonsuza açılan bir kapıdır. Yine esvap üstü insan darlığını esas aşabileceği kapılardan bir tanesi de insanın duasıdır. O dua nedir yani? Duasız işlerinizle, aksiyonlarınızla Allah'tan bir şey istersiniz. Fakat yine sizin darlığınıza bağlı olur. Mesela şu son günlerde Dün olsa bahsedelim, yani şu meseleyi halledelim diye on defa isimlerini sayıp diyorum Ya Rabbi, şunu sana havale ediyorum, şunu sana, şunu sana, hidayet edeceksen yet, yetmeyeceksen ama belalarını bizden defref eyle. رَبَّنَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاَيْلَيْكَ نَعَلْنَا وَاَيْلَيْكَ الْمَصِيرُ Sana sığınırım, bunca şeyin hakkında ben gelemem diyordum. Şimdi dua, sebepsiz Hazreti Müsebbibül Esvaba, teveccühün farklı bir minvanıdır. Siz dua ettiğiniz zaman da ne benim işim, ne davranışım, ne planım, ne stratejim, ne gücüm, ne kuvvetim, ne de başkanların güç ve kuvveti, ne adli güç, ne idari güç, ne orduların gücü ait, hiçbiri değil. La havle ve la kuvvete illa billahın sahibine sığınıyorum diyorsun orada. Esbabüstü talebin ortaya koyduğundan dolayı Cenab-ı Hak esbabüstü o halk ediyor. Şimdi bu üç esas çok önemli. Darlığın çaresi bunlar yani. Darlıktan genişliğe açılan kapılar bunlar. Tabiri diğerle nasutiyetten lahutiyete açılan kapılardır bunlar. İnsan Rabbimiz de, münasebette derinleşirken böyle derinleşmeli. Bu duygu ve düşüncelerini böyle ortaya koymalı. Aksal gayeti talip olmalı fakat davranışlarını ona bağlamamalı. Murad-i ilahi olmayınca İlle titame yok demek. Muradi ilahi olunca olur o. İlle de cenanvak mecbur değildir. Hazreti Abi ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücuda ol gelür billah diyor. Dahi <gülüyor> selen Ona zora zorla bir şey yaptırtamazsınız. O saygısızlıktır ona karşı. O'nun öyle bir sorumluluğu da yoktur. O bazı batıl meslekler Allah müsibi sevaplandırma mecburiyetindedir. Müsibi cezalandırma haşa Allah hiçbir şey, hiçbir mecburiyeti yoktur Allah'ın Celle Celaluhu. وَمَا اِنْفِعُلُ نِسْلَحْسَ اَفْتِرَادِينَ عَلَى الْحَادِ الْمُقَدَّسِ اِتْتَعَالِ diyor Aliyyuhu Karib ve Tulemanisinde. اَسْلَحِيَبْمَا اَصْلَحَةً اَنْ Uygun ortaya koymak Allah üzerine gerekli değildir. Allah neyi yapıyorsa gerekli olan olur. Ve o bizi bağlar. Onu hiçbir şey bağlamaz. Bu siz bütün esvaba raayet edersiniz de yine o neyi murat buyuruyorsa o olur. Ne var ki Adet-i Sübhane açısından siz Hakka kulluk eyleyince Allah kullarını mahrum bırakmaz. Siz vaade vefada sadakat gösterince o da size teveccühte bulunur. Adet-i ilahi böyle cereyat etmiş. Adet-i sübhane. Bu açıdan onu bağlayıcı bir şey yoktur ama fakat kullarını yanıltmaz Allah Celle Celaluhu. Burada her istediğiniz aynı ile olmuyorsa şayet maslahatınıza uygun değildir veya siz istemesini bilememişsinizdir. Hani dua duada misal verirken bir erkek evlat istiyorum mabede adasın diye ama İmratü İmranı cenab Hak, Hazreti Meryem gibi bir kız evladı veriyor. E, milyonlarca erkek evlada faiktir. Bu açıdan bazen istenen şey mahsaata uygun değildir. Bazen de insanın dünya adına ısrarla istediği şeyler ya bu kadar böyle içten, yürekten, derince, samimi isteyişe bakınca cenab bak, ben sana çok güzel şeyler vaat ediyorum, büyük şeyler vaat ediyorum. Senin yüzünü küçükten büyüye çeviriyor. Minnacık şeyden kocaman, nam-ü şeye çeviriyor. Onun için sen tutarsın işte dersin ki böyle şu arılarım benim bal versin falan bu e sana başka şey verir orada yani çok önemli şeylerdir hele ahidetin adına öyle şeyler lütfed ki küçük şeyleri talep etmemek lazım Allah cüllacıları vaka biz ihtiyacımız olan küçük şeyleri de ondan talep ederiz her şeyi ondan isteriz de ama işte dualarda mutlaka yani esbabı tamam olunca meyssiliyet olacak diye bir şey yok o dilerse olur hikmet olursa vallahi yasbiyet alıma yürüyor ve hakkınma yürüyor.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 Her birisini Kur'an-ı Kerim sena ederken evvaptır onlar, müniptir her birisini yüce bir vasıfla ifade buyurur. Tabiatların bir yanı haline gelmiş. Yeme, içme, yatma, uyuma gibi bir şey haline gelmiş. Onlarunkine de başka bir şey karışmaz yani. Onlar onu yaparken peygamberlik temkiniyle, teyakkuzu ile, tedbiriyle yaparlar. Kusursuzdur. Onlarda zaten şatiyat yoktur. Onların tavır ve davranışlarında olmadığı gibi ifadelerinde de iltifaz olmaz, mülazalarında da iltifaz olmaz. Şimdi zevkin böyle bizim işte cismaniyetimiz itibariyle zevk alacağımız şeyler benzetmek olmaz. Mesela bir musiki faslı dinlersiniz de bir zevk duyarsınız. Yani bir ilahi faslı dinlersiniz, bir zevk duyarsınız bir camiye gidersiniz bir bayramda bir sohbet dinlersiniz bir zevk duyarsınız. Hani bunlara talip olmamalı esasen. Yani. Evet. Mahfiheti ilahiye talip olmalı. Burada Allah'ı iyi bilmeye talip olmalı. Mehafete talip olmalı. Mehabete talip olmalı. Tabii, evet. Tabii. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neticelerini söylüyordu. Buyuruyor ki daha katam el iman meykunallahu ve resula habbi lehim masiba.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 Fakat sen demediğin için sen, sana karşı olan saygım benim ihtiyaçımı frenliyor. Yine ona bağlı bir şey oluyor. Öyle olan insanlar vardır. En yüpün Allah ve Rasulü Aleyhisselam'a ve en yüpü imanın tadını tatmıştır. Allah'tan ötürü insanları seven insan, sila müminleri seven insan, mümin diyor. En yüpü belmer mer diyor insan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 Ve يَكْرَا اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدِ Bu tabiri Ba'da İzhan Qasavullah müslim Şerif Diva var وَاَنْ يَكْرَا اَنْ Allah onu küfürden çıkardıktan sonra Yeniden küfre talalete dönmeyi Ve küfre dönmeyi, dönmeyi de her bir günah içinde Küfre giden bir yol vardır Espirisi için de Yeniden küfre dönmeyi Hafizan Allah Ateşe giriyor gibi Kerih görür Diyor. Bunlar imanın tadını tatmış olmanın emareleri oluyor. Mesela züht şöyle olur. Kalben dünyayı terk etmek, kesmen terk etmemek. Bunun neticesi de şu olur.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 Menkıbe öyle anlatılıyor. Menkıbe mutlaka milimi milimine her şeyin doğru olması düşünülmez. Ama o menkıbeye aslında o fasla bağladıkları bir şey de var. Allahı zikleden uzvuna ve bir de Allahı ziksin kaynağı olan kalbine ilişince yara, işte o zaman Rabbimiz seni zdur ve enterhamurullahmin diyor. Orada da yine diyor Elhamdülillah ile de atani hamd olsun o Allah'a ki kendi verdi kendi aldı diyecek. şimdi demek ki zühtün esası da bu düşünceye bağlı yani ben zahidim dedin. evet şunu şöyle terk edeceksin buna böyle sahip çıkacaksın bunun neticesi de şu ne dünya umurundan kazandığın şeylerle memnun olacak ve sev de veriyor örtüsünü ne de kaybettiğin şeylerden mahzun olacaksın sana ne yahu sen emanetçisin yani getiriyor koyuyor mudi bir miktar duruyor orada. Mude, vediha. Sonra gelip diyor ki ben o vedayı istiyorum. Vermiyorum mu diyeceksin ona? Evet vereceksin. Sahibi Allah teslim edeceksin. Hem de gönül şirayı içinde ne diyeceksin? Elhamdülillah emanet vermişti. Hıyanet yapmadan. Emanette emin olduğum bir dönemde geldi. Emaneti benden aldı. Emanette hain olma şeyiyle karşı karşıya bırakmadı beni. Vesselam. Rabbim emanetini alacağı güne kadar, bu da Üstad'ın duası, bizi emanette emin eylesin. Mümin olarak yarattı, imanda derinleşerek yaşamaya muvfak olsun. Mümin olarak öldürsün. Mümin olarak haşr-ı Müminlerle, uthulul cennete aminin. İşaret verip bizi cennete koysun. Amin o ve sellem.